Ridin' through the city, you know me Got my brothers with me, you know me uh, Killing competition, you know me Homie, we on fire, all I do is me Sorry, I just can't help it And Mess with the team you get down with Yeah, we so hot, you got melted, melted, melted Ride right into my city, right into my city yeah. Düşmanın şehrine, mahallenin dirinden Ben hırslıydım bu caddelerde bilinmezken Çekmecenin yoksulları gülümsel Yıldızlarım gökyüzünden silinmez Çekiyoruz piyasaya hayallerim adına Bırakmayız bu sefer yanına ne bugüne ne yarına Pasaportu para çekmecenin çıkıyoruz Sınırların dışına en sonunda Böyle iyi mi böyle iyi mi Piyasana göre Göre değiliz, gözlerime bak. Senin gibi köre değiliz, değiliz. Için yaratılmış gibi sanki bütün kent. değişir olasansız bile yeri yerinden. Dirilişim yazılacak sokaklara maalesef bu çukurdan kurtulmanın yolu para değişir sebepler ve sonuçlar. Değişir sebepler ve sonuçlar 8-3-2-A 2-1-2-A Söylesene kaç kuruş edecek elindeki, elindeki ha. Ha. Bütün şehir bizim Almalısın izin maalesef Bu kültür başından beri reddetti sizi Çünkü her işiniz le, le. Hepiniz copy paste Tek yolun boğazıp kes Değil Sorun ne? sorun ne Artık kim olduğunu seç He. Hesapta hepiniz keş de hedef kitleniz kreş He. Yıllardır içindeyiz bilmedin lanet oyun. O yüzden umrumda olmadı hiçbir yorumu Elimde değil ucuz olmak senin sorunun Ya yeah, ya yeah, ya yeah, ya yeah. Bu getirir sonunu Riding right to my city Riding right to my city yeah. MOB All Star Özeniyor çocuklar Giydik yırtık kıyafet Kocunmak yeah, çoktu yeah. kanımda Kanımız hızlattı dostlarımın hepsi yolunda Elimde kan Olay basıyız savaşma aciz olanlar Ya yeah, ya yeah. Umrumda bir an uh. İşlerim yolunda Kapalı. Polis peşimde shit üstüm dolu her vakit ha. Ölümle dans ediyoruz umumuzda değil Zaman yok hızlı ol buna henüz hazır değiller Çokça para bul kendi çaplarında iler. Ortamda söver sayar biz duyarız bunu Telefonum saldırdığım rapçi videosuyla dolu ha. Bizim için yaratılmış gibi sanki bütün kent Ne değişir, bile Çokurdan kurtulmanın yolu para Değişir sebepler ve sonuçlar Değişir sebepler ve sonuçlar Problemin adı Beast. Uh, yeniliklerimiz yaratır tehlike her Seferinde benim eksenimde değilsiniz izliyorum uzanıp mer Serisimde lise mezunu olamadım ama Saçlarım caddelerde diploma para Fren yaratır yok çarpsan bile Emin ol düz duvara nasıl olabilecek uh, yükselişimiz yine zevk Sanıyoruz hepinizi böyle kabullenemeyiz göremeli şeytan Soyarız melodileriyle doğaçlama hazır elindeki tekran. plan Yeni ayırt edebiliyorsunuz sanırım rap'e ev Sonunda şu direksiyon üstünüze dönecek Ve yaşamışlıklarınız sönecek Bu sefer yarınlar kalır kendi ellerime Hakimiyet sıkmadık Saat sekiz yönünde kalıltılar Görürsün merkezin herhangi bir yerinden Aa, Ya burda kalırız ya bizimle gökleri yükselir şehir ve ışıklar Bu bizi ayırt eden diğerlerinden Aa, yeah. Red ediyorum bu sistemin kurallarını Yıkıyorum bütün setleri, duvarlarımı Kalkan yapıyorum annemin dualarını Ne kadar vursanız da boş bütün uğraşlarınız Çünkü her gün hayalime koşuyorum her gün bunun için yaşıyorum her gün bir üniforma taşıyorum her gün M O B